bu acı. Size bir sivrisinek masalı anlatayım mı çocuklar? Anlat deyince anlat demekle olmaz diyeceksin değil mi baba? Ya, olur. Anlat o zaman. Köyden İstanbul'a geldiğimizde aylardan Temmuz'du. Önceki kış çok yağmur yağmıştı İstanbul'a. O zamanlar burada bu kadar çok cadde, bu kadar çok bina yoktu. Daha çok dutluklar, bahçeler, bostanlar vardı. Yağmuru iyiyince bütün o dutluklar Bostanlar batatlık olmuştu. Biliyorsunuz sivrisinekler batatlıklarda yürerler. Üstelik önceki kış bütün bulutlar yağmur olup yağmış olduklarından o temmuz hava sıcaklığı 35-40 derecenin altına düşmüyordu. Eh sivrisinekler de sıcak havalarda ortaya çıkarlar. İşte bütün bu nedenlerden o yaz İstanbul'u sivrisinekler istila etmişti. Hem bildiğiniz sivrisineklerden de değildiler. Öyle azmandılar ki gece gündüz demeden dardılar etrafta. Boyları da sizin bildiklerinizin en az üç dört katı kadardı. Annemle babam yeni işlerine başlamışlardı. annem de artık ölüm döşeğinden çıkmış... ...çıkar çıkmaz da ortalıkta dolanıp söylenmeye başlamıştı. Her tarafı sarmış mübarekler, her tarafı! <gülüyor> her tarafı sarmış mübarekler, her tarafı sarmış. Allah'ım sen ne büyüksün! Sen ne büyüksün ya Rabbim! Bu nedir bu nedir? gündüz vakti de sivrisinek mi olurmuş? A kıyamet kopacak. Oo, kıyamet kopacak. Gelmez olaydık şu İstanbul'a. Ne vardı sanki? Köyde hiç sivrisinek yoktu. Vardıysa da e, üç beş tane. Onları da atlarıyla çağırırdık zaten. <gülüyor> ay, ay, Bunlar gibi canavar da değildiler. Aman. Her güzel şeyin bir kusuru olacak tabii. İstanbul'un kusuru da sivrisinekmiş ne yapalım? Aman, o da olmasa sarhoş olurduk mutluluktan. Siz sarhoş olmuşsunuz zaten. Sen kalk gül gibi köyünü bırak. Gel elin İstanbul'unda sivrisineklere yem ol. Sonra da mutluluktan bahset. Ay, ay, ay. Teyzelerim İstanbul'larına toz kondurmuyorlardı gerçi ama doğrusu onlar da sivrisineklerden şikayetçiydiler. Sivrilere olan düşmanlıklarının nedeni babaanneminkinden biraz farklıydı ama. Biliyorsunuz sivrisinekler küçük çapta birer vampirdirler ve soktukları zaman deride kırmızı küçük kaşıntılı lekeler bırakırlar. Teyzelerim için başlı başına bir dertti bu. Sivrisineklerin onları çirkinleştirdiğini düşünüyorlardı. Sonra kendilerini Necati Bey'e nasıl beğendireceklerdi? Bırak da bir fırtı alsın zavallı. Aman deli misin? Sonra uyuz gibi kaşındırıyor insanı yüzümün haline bak. Aman bari vızıldamasa. Savaş narasatı atar gibi. O savaş narasatı değil, aşk çağrısı. Vızıldı mı? Evet. Dişi sivismek erkeğini vızıldayarak aşka çağırır. Bu şey yarıyor mu bari? Bu yarıyor herhalde. Baksana bin tane sinek var ortalıkta. Hadi biz de deneyelim o zaman. Odanın içinde sinek gibi uçuşan bu güzel ve işe yaramaz yaratıklar işte böyle sivrisinek şeylerle uğraşıp durdular hayatları boyunca. Sivrisineklerden şikayetçi olmayan tek kişi bendim. Aslına bakarsanız sivrisinekler benim biricik eğlencemdi. Onları göremiyordum belki ama gayet iyi duyuyordum ve kolaylıkla yakalayabiliyordum. ...şu sivrisinekleri kovalamayı. Başın göğe mi eriyor yakalayınca? Hayır. Onları boş çay kutusuna koyuyorum. ne aferin sana. Çok yararlı bir uğraş. Sonra da sivrisinek mezarlığına defnedeceksin herhalde. Mezarlığa mı? Neden? Ölü değiller ki. Ne yani? Sen onları canlı canlı mı yakalıyorsun? Ne yapıyorsun sonra? Hiç. Kutuya kulağımı dayayıp dinliyorum. Sen de soruyorsun teyzesi. Seyredecek değil ya. Saç maşasını nereye koydun kız? Aynanın önünde. Kırmızı etekliğini bugün ben giyebilir miyim? Onu ben giymeyi düşünüyorum. Ay bugünlük başka bir şey giysen olmaz mı? Hem bana daha çok yakışıyor. Şimdi saçmaladın işte. Nasıl sana daha çok yakışabilir ki? Biz tıpatıp aynı görünüyoruz. Kime süsleniyorsunuz gene durup dururken? Hı? Şu zampara Necati Bey için değilse ne olayım? A hayır canım. Ne diyor onun için süslenelim? Hem Necati Bey zampara filan değil. Çok kibar bir beyefendi. Brezilyalı fitteki. Laf dinlemesene Çakır. Sen sineklerini dinle. Biliyor musun? Pikabı da varmış Fitnat teyze. Pikabı mı varmış? Ne yapıyormuş şehirde pikapla? Sıkıldıkça araziye mi çıkıyor Öyle pikap değil Fitnat teyze. Müzik dinlemeye yarıyor bu. Koyuyorsun plağı, istediğin şarkıyı dinliyorsun. Radyo gibi değil. İstersen başa alıp tekrar tekrar dinliyorsun. Keyfinin dilediğince. Vay. Tam deli eğlencesi yani. İyi de size ne herifin bir kabında? Necati Bey bizi plak dinlemeye davet etti evine. Bir akşam ha? buyurun. Hangi şarkıları beğenirseniz plak koleksiyonumdan seçin dinleyin ha? dedi. Ne ne ne ne dedi bakayım bak bak sen şu terbiyesiz ee. e siz ne dediniz peki? Ağzını payını verdiniz değil mi? Yok <gülüyor> çok nazikçe sordu. Aa. Kabul ettik. Bu Aa. akşam gideceğiz. Ne? Ay, Hay üstüme en yük sağlık. Ay dünya yıkılacak başımıza. Kadın kızma öyle her çağrılığında? Elin adamın evine bir başına gider miymiş? Aa niye öyle söylüyorsun Fitnat teyze? Artık zaman çok değişti. Ayrıca Necati Bey, elin adamı sayılmaz ki. Aa, çakır! Çakır! şu iğrenç sivrisineklerle uğraşıp duruyorsun? Manyak mısın? Çünkü canım çok sıkılıyordu. Dışarı çıkmama izin vermiyorlardı ve tek bir arkadaşım yoktu. Sensin manyak. Nereye şu iğrenç Necati Bey'le uğraşıp duruyorsun? Çünkü onun da canı sıkılıyordu. Dışarı çıkmasına izin vermiyorlardı ve tek bir arkadaşı yoktu. Çünkü Necati Bey yakışıklı, nazik, musikiden anlıyor. Tam bir beyefendi. Beyefendiymiş. Beyefendiler hanımefendilerden hoşlanır. Hanımefendiler de beyefendilerin etrafında ciğerci kedisi gibi dolanmaz. Biz onun etrafında dolanmıyoruz Fitnat teyze. Ayrıca gelinlik genç kızların bütün gün evde kukumav kuşu gibi oturup çeyiz düzmeleri sizin zamanınızdaymış. Şimdi herkes kendi kocasını kendi buluyor. E, e, e, gelinlik genç kızlara da bak. <gülüyor> İkisi de otuzunu devirmiş. Kız kuruları ne olacak? Ne öyle söylüyorsun Fitnat teyze? Biz daha 29 yaşındayız. Hem ben bilmiyorum muyum sanki? Bizim yaşımız senin üstüne vazife değil Fitnat teyze. Hem önemli olan insanın kaç yaşında olduğu değil. Kaç yaşında göründüğü. Yaşlı bizim gibi mi olurmuş hem? Ya kimin gibi olurmuş bakayım? Saygısız. Yaşlı yaşını bilir en azından. Ona göre davranır. Sizin aklınız tümden havada. Tümden. ...tümden havada aklar sığa geçecekti. Ne dedim ki şimdi ben? <Gülüyor> Gördünüz mü? Sonunda tepesine attırdınız babaannemin. Sen de kes artık ağlamayı canım? <Gülüyor> sen boş ver bu şapşalları babaanne. Ezan okundu mu? Daha okumadı. <Gülüyor> ah! Öldürecekler beni sonunda. Öldürecekler. Duydun mu söylediklerini haspanın? Ama yo ölmeyeceğim. Öleyim de kurtulsun şırfındılar değil mi? Yok <gülüyor> yo, öyle ya ama yok. Şunlar şu evden gitmedikçe kazık çakacağım dünyaya. Öbet öbe. Sen büyüksün ya Rabbi. Abdestimi de bozduracaklar şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Dünyaya kazık çakmak nasıl oluyor babaanne? Yok evladım, yok. Yani öyle lafın gelişi söyledim. Olmaz öyle şey canım. Allah ne zaman isterse o zaman ölür insan. Allah ne yazdıysa o olur oğlum. Allah Kur'an'ı yazdı değil mi babaanne? Ha üstüme iyilik sağlık. Tövbe de yavrum. İnsan gibi yazı yazan mıymış Allah? A ama demin dedin ki? Lafın gelişi söyledim evladım. Sen de e plafon genişli konuşuyorsun babaanne. Teyzelerimle aramın pek iyi olmayışı ben ister istemez babaannemi yaklaştırmıştı. Babaannem gibi köyden ayrıldığımız artık ben de üzülüyordum. Hem şu Necati Bey konusu beni de sinirlendiriyor. Ne yapıyorsun babaanne? E sana kazak öreceğim Önümüz kış. Temmuz ayındayız babaanne. Olsun. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Ben şimdiden öreyim de sonra ne olur bilinmez. Ay ay ay. Her yanım ağrıyor. İyice halsizleştim. Öyle mi? <gülüyor> Neren ağrıyor Her yanım her yanım. Oo, şuradan şuraya yürüyemiyorum ki inan ki. Ben de yürüyemiyorum. Çünkü dışarı çıkmama izin vermiyorlar. <gülüyor> Canım benim. Oğlum benim. Gel. Gel de bir sarılayım sana. Görmeyen gözlerine ne yaparsın sen dışarıda? Üstelik İstanbul gibi bir yerde. Hem daha çok küçüksün. E aklın da ermez. Sonra senin başına bir şey gelse... Aman, aman, Allah muhafaza, Allah muhafaza. Ee, Allah muhafaza, Allah muhafaza. Ne gelecekmiş başıma? Belli mi olur evladım belli mi olur, kurtlar, çakallar kol geziyor etrafta. Kurtlar, çakallar şehirde gezmez. Yani lafın gelişi söyledim evladım. Dur dur dur gitme hemen şöyle biraz otur yanıma bakayım. Hah, canım mı sıkılıyor? Evet, çok sıkılıyor. Otur da bana yardım et o zaman. Hem daha çabuk bitiririz. Oğluma çok güzel bir kazak öreceğim. Hem de kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı ya. İyi o zaman. Çok güzel olur kırmızıysa. E madem ki sıkılıyorsun... ...dinle de sana bir masal anlatayım o zaman. Önce şu çiliği geçirminik ellerine bakayım. Ha? Aç aç ellerine. Şöyle de yumak yapalım. Ha? Ve bana canı sıkılan bir adamla ilgili son derece sıkıcı bir masal anlattı. Adam bir ağacın dibine oturmuş... ...sıkıntıyla arkadaşının gelmesini beklerken... Aksakallı dedenin biri ona büyülü bir düğme veriyor. Zamanın düğmesi bu. Düğmeyi çevirince zaman çabucak geçiyor. Adam bir bakıyor. A aaa beklediği arkadaşı gelivermiş. Söyle bakalım. Senin de böyle bir düğmen olsun ister miydin? Bekleyecek bir arkadaşım olsaydı isterdim belki. Ama şimdi hiç fark etmiyor. Aa, ne biliyorsun? Belki de bir arkadaş seni bekliyordur gelecekte. Arkadaşlar gelecekte beklemez. Allah hiç kimseyi yalnız bırakmaz. Merak etme çocuğum. Babaanne Allah hiç kimse göremez öyle değil mi? Hayır yap, hiç kimse göremez Allah. Ama o her şeyi görür öyle değil mi? Kısa zamanda sıkıldım babaannemle muhabbetimizden. Onunla konuşmayı bırakıp kutumdaki bütün sivrisinekleri serbest bıraktım. Sonra da yenilerini yakalamaya koyuldum. Böylece akşam oldu. Balkondayız Çakır gel yavrum Gel Çakır gel de çay iç ne de seslen Gelmez kafası çünkü. Öyle mi Neye bozulmuş kafası Mevlam, işte. Ben gideyim de bir bakayım şuna iyisi Yıldızlar burada ne kadar güzel Köydeki kadar çok yıldız yok ama burada Evet ama buradaki yıldızlar köydekilerden daha güzel Size öyle geliyor olmasın Neden köydeki kadar çok yıldız yok burada enişte Köyde gökyüzünü aydınlatıp Yıldızların parlaklığını söndürecek ışık kaynakları yoktu da ondan. Şehirde ancak en yakındaki yıldızları görmek mümkündür. Kızlar biraz de buraya. Neden ne oldu? Annem hakkınızda cevap hakkı doğuracak şeyler söylüyor da ondan. Gelin beraber konuşalım. Aa hadi gel gidelim bari. Çakır neden senin sesin soluğun çıkmıyor bu akşam? Senin de mi kafan bozuk yoksa babaannen gibi? Ya, hayır. Eh, öyle olsun bakalım. Baba. Hı. Yıldızlar var mı gerçekten? <gülüyor> yıldızların varlığından kuşkun mu var Çekil? Var mı gerçekten? Evet. Yani bildiğim kadarıyla varlar. Evet varlar. Onları görebiliyorum. Ben göremiyorum. Aa, öyleyse sen yıldızların varlığına inanmıyorsun. Öyle mi? Hayır baba, artık inanıyorum. Sen de onların var olduğunu söylüyorsan, gerçekten de var olmalılar. <gülüyor> Sağ ol. Ya ben de yanılıyorsan? Sen hiç yanılmazsın ki baba. <gülüyor> Öyle mi? E peki ya yalan söylüyorsam? Yalan da söylemezsin. <gülüyor> kaç tane yıldız var peki? Ee, bilmiyorum. Uzayda kaç tane yıldız olduğu bilinmiyor. Peki neden hiç kimse saymıyor ki onları? Görebildiklerimizin hepsini saymayı başarabilsek bile... ...uzayda kaç yıldız olduğunu bilemeyiz. Çünkü gözlerimizle göremeyeceğimiz kadar uzakta olan yıldızlar da var. Onlar sadece büyük teleskoplarla görülebiliyorlar. Sonra en büyük teleskopların bile göremedikleri var. Onların var olduğunu nereden biliyoruz peki? Aslında bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz. Tahmin ediyoruz öyle mi? Hı hı. Peki... Söyle bakalım, ben hiç yanılmayan birisi olduğuma göre... ...senin bu akşam neşesiz göründüğünü söylersem de yanılmış olmam, öyle mi? Doğru, yanılmış olmazsın. E neden neşesizsin peki? Hadi anlat bakalım, neler yaptın bugün? Hiçbir şey yapmadım. Hmm, i̇yi düşün, bir şeyler yapmışsınızdır belki. Sinek yakaladım. Sinek mi yakaladın? Evet, onları <gülüyor> çay kutusuna koydum. İlginç, e peki niye? Hepsinin aynı anda vızıldamasını dinlemek hoşuma gidiyor. Yani sen sinekleri canlı canlı mı yakaladın? Hı hı. Ah ona inanamam işte. Getirip gösterir mi? İyi e hadi getir bakalım. Aa, ah, hem bak annenler ne alemde hiç sesleri çıkmıyor. <gülüyor> Olur baba bakarım. Burada mısınız? Ne oldu kesin? Yatmaya mı geldin? Hayır sinek kutumu almaya geldim babama göstereceğim. Sinek kutun mu var senin? Evet işte burada. İçine yakaladığım sinekleri koyuyorum. Ha, ben de yapardım küçükken. Aa. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama ben seni gibi metal kutuya değil cam kavanoza koyardım. Ayoh, <gülüyor> buladım tapuz dedi. İşte getirdim baba. Bu mu sinek kutusu? İçinde tam 26 tane var. Kulağını da ya da dinle. Aa. de. E, i̇yi ama nasıl yakaladım bunları? Önce bir tane yakalamıştım. Onu kutuya hmm. koydum. Sonra hiç arkadaş olmadığı için üzülür diye 25 tane daha yakaladım. <gülüyor> Nereden çıkardın sivrisineğin arkadaşı yok diye üzüleceğini? E, tahmin ettim. E, peki kutuya yeni bir sivrisinek koyarken öncekilerin kaçmasını nasıl engelliyorsun? Kapağı açmadan önce kutuyu iyice sallıyorum. Böylece aptallaşıp pen yeni sineği koyup kapağı kapatana kadar kaçmayı akıl edemiyorlar. <gülüyor> Hapsedildikleri için üzülmüyorlar mı peki? Hapsetmeyeyim bırakayım da teyzemler duvara yapıştırsın değil mi? Bilmem. Üzülüyorlardır tabii. Ben dışarı çıkmama izin vermedikleri için üzülüyorum. Hmm. Birileri senin de duvara yapıştırılmandan korkuyor olmasın? <gülüyor> Hadi bakalım artık geç oldu doğru yata. <gülüyor> o gece mutsuz bir şekilde uykuya daldım. Oysa uykumdan hiç ama hiç beklenmedik bir şey uyandıracaktı beni. Sinekten korkar mısın? Sinekten korkar mısın? Ne? Ne var? Sinekten korkar mısın? Zzzz. Ne? Zzzz dedim. Delirdin mi? <gülüyor> Hayret tamam. doğrusu. Şöyle elimle yüzüne doğru vızıt yapınca korkman gerekirdi. Galiba sen gerçekten korkmuyorsun sinekten. Aferin sana. <gülüyor> sinekten kimse korkmaz. Söylesene sen nasıl girdin buraya? Dur bakayım dur dur dur yoksa sen Hişt. Bana bak. Bu kaç ha? ya? 3 ya. Böyle numaralar sana sökmez ki. Ya nasıl da unuttum. Hiç çaktırmıyorsun ondan. Kes şu gürültüyü. Herkes uyandıracaksın. Çakır. Kimle konuşuyorsun sen orada? Daha, ay, daha bu anne. Daha şu Rüya mı? Rüyamı gördün oğlum. Hayır canım ne rüyası. Benimle konuşuyor işte. Rüya görmüşsün resmenli. <gülüyor> Neler saçmalıyor bu kadın Çakır. Yoksa Sağır falan mı? Ha. Kör çocuğun Sağır annesi. Özürler gösteresine gelmişim sanki. Alo! Alo! <gülüyor> Beni duyuyor musunuz? Alo! Annem Sağır falan değil. He ne dedi? Şimdi <gülüyor> kimle, kimle konuşuyorsun peki? <gülüyor> Emin misin Sağır olmadığından? <gülüyor> Hay <gülüyor> Allah, burada darbukacı filan yok ki oğlum. Bir tek babaannem var, o da uyuyor zaten. Alo, alo, alo, alo, tık tık tık, alo. Atlar mı karıştı, alo. Onu duymuyor musun anne? Sen yalnızca bir rüya görüp etkisinde kalmışsın. Ben hiçbir şey duymuyorum. Yani babaannenin horlaması dışında. Hah, <gülüyor> bir bu eksikti. Şimdi de beni koca kar horlamasıyla karıştırıyor. <gülüyor> rüya değil anne. Sus bakalım, sus. Annen rüya diyorsa rüya. Ya, ay tamam tamam tamam çocuğum. Düğündeki darbukacıyı çok sevmiştin ondan oldu herhalde. Hadi uzağa bakayım şöyle. Hımm. Babaanneni de uyandıracaksın şimdi. Uyandırır mı hiç canım o? Küp gibi uyuyor. Top atılsa duymaz. <gülüyor> şöyle üstünü de örtelim iyiceum. Hava sevinmedi biraz. Hadi bakalım kapat gözlerini benim güzel yavrum. Hımm. bana bakayım. Ben de gidip bir iki saat daha kere, yap Hadi Allah rahatlık versin. Ya değil lanet ya değil Hadi bakalım kapat gözlerini. Şu saçmalığa bak. Rüya görmüşsün diyor. Rüya görmüşsün. Tarbukacığım. Sen rüya mısın gerçekten? Ya sabır. Ya köyde basma ya akıllı bir çocuk sanmıştım seni be. Söylesene, rüya mısın gerçekten? Hay senin gözün kör olmasın. Hiç rüyaya benzer bir halin var mı benim? Doğru aslında. Pek rüyaya benzemiyor. Bir kara basan olabilirsin, olsa olsa. Yumurta isteyen varsa kırabilirim. Çökür kırsın, o iyi kırıyor. Uğraşmayın oğlumla. Annem kalkmadı da. daha? Buyur. İstanbul radyosuna çevirsene Gül Ayşe Arkası yarın başlayacak birazdan Ne? Oh, maşallah Götürün götürün Arkası götürün ha? Darbukacın sen de masaya vurmaz mısın diyen yok Darbukacın sen de masaya vurmaz mısın Ne oluyor Çakır ne saçmalıyorsun Kendini radyo tiyatrosunda mı sandın yoksa Çakır bu sabah bir rüya gördü de Hadi bakalım kaldığımız yerden devam Arkası bugünmüş demek ki. Hala uyanamamış galiba. Ne gördün rüyanda? Rüya değildi baba. Darbukacıyı gördüm. Ee sıktınız ama. Şu neşeli uzatsana. Köydeki darbukacıyı mı? Ne yapıyordu? Rüya değildi baba. Değil miydi? Ben bu işten hiçbir şey anlamam. Sen ne anlarsın ki dört göz. Darbukacı çok ayıp. Ben anladım galiba. Burina, burina Bizim çakır kırdı kafayı sonunda. Böyle olacağı belliydi. Kırmadı bir o kalmıştı zaten. Çakır neden şu kızlara ağzını payını vermiyorsun? Ali Kar <gülüyor> balıkçısı. ...uygulayan Mehmet Peki, Sadık Kırımlı... ...belki de yanıldım canım. Uludağ, Büyaydı efektör, gerçekten galiba. Yani söyledikleri kadar var hani ha. Sen gerçekten kafayı kırmışsın be. Tamam tamam konu kapanmıştır. Nazım <gülüyor> gazeteyi uzatır mısın? Sen de, çocuk, de sütünü mu? bitir Fatoş, Çakır. Evet evet sütünü bitir sütünü bitir. En iyisi bu. Neyse Oo saat sekiz olmuş bir <gülüyor> de. Gitme vakti. Hadi bakalım hoşçakalın. Çakır beni kapıya kadar satıncı, götürür müsün? Fıkk. Fehmi... Neler oldu Çakır? Şunu doğru düzürsün anlatsana bana. Anlatmaya çalışıyorum ama kimse dinlemiyor ki beni. Darbukacı burada diyorum size. Söylesene baba. Darbukacının ortaya çıkmasına sevinmiş miydin? Doğrusu hayır <gülüyor> Özellikle başlangıçta Başımı belaya sokmaktan başka bir şey yaptığı yoktu Dinle Çakır Bu öyle uykuda görülen türden bir düş değil belki Ama yine de bir düş Çocuklar bazen böyle düşler kurarlar Sonra kendileri de inanırlar Böyle yani, olacağı öyle. belliydi öyle bir ha, Ne gezip tozabildiği var Ne de bir arkadaşı ne beni Çakır, bir daha şu darbukacı zırvasının sözünü ettiğini duyarsam... ...iyice kulaklarını çekerim bilesin. Allah'ım sen koru harap. o kutu püfletmeli bu çocuğu. Çakırda göz var besbelli göz. Deli Çakır, Deli Çakır, Deli Çakır, Deli Çakır. Deli Çakır, Deli Çakır. Deli çakır. <gülüyor> Bak gördün mü? Onlar bile anlamışlar senin deli olduğunu. Hepsi senin yüzünden. Git buradan. Aa, ne yaptım ki? Bütün suç senin arkadaşlık etmek, istemek. <gülüyor> ha? Bana biraz iyi davransan ölür müsün? Hem gidecek başka yerim yok ki benim. <gülüyor> Özür dilerim ama lütfen, lütfen git. Peki ama herkes onun var olmadığını söylerken... bu acının varlığından senin kuşkuya düştüğün olmadı mı hiç? Oldu tabii ki. Ama ben zaten her şeyden kuşkulanırdım. Varlığına inanmam beklenen milyonlarca şeyle doluydu dünya. Renkler gerçekten var mıydı örneğin? Ya da yıldızlar? Darbuk Hacı ne olur söyle sen var mısın gerçekten? Dostum Çakır bak beni dinle. Onların zırvalarına mı inanacaksın yoksa bana mı? Neden onlara değil de sana inanayım ki? Yüz neden sayabilirim en azından. Bir onların hepsi şapşam. <gülüyor> sen yüze kadar sayamazsın bile. Hem doğru değil söyledin. Annemle babam şapşal değiller. Tamam kabul. Anne esaslı bir kadın tamam. Baban da çok şey biliyor. Ama bütün bunlar zırvalamadıklarını göstermez. Sürekli şu renklerden ediyorlar. Örneğin ışıktan, gölgelerden, aydan, yıldızlardan, bulutlardan. Ha? Var mı bunlar gerçekten? Kim görmüş bunları? Ha? Sen bu şeyleri görmüyorsun diye var olmadıklarını söylüyor musun? Aslında söylüyorum bazen. Söyle tabii ki. Üstelik sözünü ettikleri şeylerin bir kısmını kendileri bile göremiyorlar. Şimdi de tutmuş benim için... ...hem de benim için... Rabbim düşündükçe öfkeden kuduracak gibi oluyorum. Yokmuşum ha. Asıl onlar yok be. Söyledikleri aklıma yatmaya başlamıştı. Bütün anlatmak istediği her şeyden kuşkulanmak gerektiğiydi. Ama sen daha demin kızmamış mıydın bize söylediklerinden kuşkulanıyoruz diye? Hani iyi bir şey değildi kuşkuculuk? Böyle bir şey söylemedim Kuşkuculuk çoğu zaman yararlı bir şeydir. Ama bir şeyin doğruluğundan kuşkulanırken yanlışlığından da kuşkulanmak kaydıyla. Nasıl yani? Şöyle. Galilei bilirsiniz herhalde. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ilk söyleyen adam. Dünyanın evrenin merkezi olduğuna inananlar bundan öylesine emin olmasalar ve Galile'nin söylediklerinin doğru olabileceğinden kuşkulansalar onu öldürmeye kalkmazlardı belki de. Hiç kuşkucu olmayan bu insanlar yüzünden Galileo kendisi de söylediklerinin doğru olmadığından kuşkulanmış olacak ki sonunda sözünü geri aldı zavallı. Neyse, neyse tamam. Ne düşünürsen düşün. Yokum belki de. Evet evet yokum ben. Yokum o kadar. Özür dilerim. Biliyor musun sen çok akıllısın bence. Ha, konuşma benimle. Yokum ben nasıl olsa ya. Hadi bırak artık. Var olsan da olmasan da buradasın işte. Hay yaşa. Sıkı çocuk olduğunu biliyordum zaten. Barıştık işte, değil mi? Yalnız bir şey isteyeceğim senden. Bugün misafirler gelecek eve. Bir süre ortalıkta görünmesem iyi olur. Ol. İyi. Öyle olsun bakalım. Hep istesem de görünemiyorum ya. Misafirler geleceği için teyzelerim daha sabahta. Sabahtan harıl harıl kekler çörekler hazırlamaya koyulmuşlardı. Ben de benim için oyun hamuru yapmalarını istedim. Ayşegül teyzen nasıl alıyorsa kabul etti. Bence oyun hamuru dünyanın en eğlenceli oyuncağıdır. Tabi yalnızca dünyanın en eğlenceli çocukları için. Sen ne kadar eğlenceliysen oyun hamuru da o kadar eğlencelidir. Dur bakayım ayaklarını. Ben süpürüyorum sen döküp saçıyorsun. Ne anlıyorsun şu oyun hamurundan? Ben olsam çoktan sıkılmıştım sabahtan beri. Sen sıkıcısın da ondan. Bırak bırak oynasın. Ortalıkta koşturup her şeyi kırıp dökmesinde ne iyidir. Ay, tamam canım bir şey demiyorum oynasın. Oyna bakalım uslu uslu. Ne yapıyorsun? Aa, sen hani bir süre görünmeyecektin ortalıkta? Göründüğüm yok zaten. Hişt, ne yapıyorsun? Hamurdan iyi hikaye ben de oynayabilir miyim? Ha, Hadi ne olur ne olur ne olur ya? Ha? Şu görünmez ellerini hamurumdan. ama sen de bir olsun ha. Ellerini, <gülüyor> Ellerim görünüyor olsaydı bile sen göremeyecektin nasıl olsa. Doğru. Çek ellerini. Ama, ama ben de bu hamurlardan heykelcikler yapmak istiyorum ya. Tamam tamam. Al bak. Bu senin hamurun olsun. <gülüyor> Yaşa hadi. hadi. Hadi şimdi yarışalım ha. Hangi konuda yarışacağız? Kim önce bitirecek? Olmaz sen hemen bitirdim dersin. ...deyince de bitmiş olur. Demem demem merak etme senin kadar akıllı değilim ben. Ben yarışmak istemiyorum. Sen gelene kadar güzel güzel oynuyordum kendi başıma. İyi. Ben de giderim öyleyse. Evet, sen bilirsin. He, tamam gittim bile. Şişt, hadi yarışalım ha. En güzel heykeleciliği yapan kazansın. Kim karar verecek hangisinin en güzel olduğuna? O da mi ya? Ben karar veririm. Tarafta davranırsın. O zaman ikimiz karar veririz. Öyle de olmaz. İkimiz de kendi tarafımızı tutarız. Kimse kazanamaz. O zaman sen benim tarafımı tut. <gülüyor> İşin gücü dalga geçmek. O zaman da yarışın sonu baştan belli olacağından... ...yarışmanın anlamı kalmaz. Bence senin istediğin yarışmak değil. Kazanmak. Ee tabii. Kazanmak istemeden yarışmanın ne anlamı var? İyi öyleyse. Kazandın. Kazandın mı? Kazandın. Seni birinci ilan ediyorum. En birinci sensin. Peki sen? Ben hakemi. Olmaz. Taraflı davranıyorsun. Hem... ...ortada bir ikinci bile yokken... ...birinci olmanın ne anlamı var ki? Sende mutlu etmenin imkanı yok. Git kendine bir ikinci bul o zaman. Beni de rahat Ne? <gülüyor> bana iyi davran. Özür dilerim. Özür dilerim. İyi özür diliyorsam... ...kendi hamurunla oynasana. Benim yaptıklarımı bozup durma. Aa, sen de kimsin ya? Benim gibi bir usta sanatçıya... Üstat diye hitap etmen gerekir, ha? Bir baş yapıt uğruna senin saçmalıklarından birkaçını feda etmenin lafı da olmaz herhalde değil mi? Benim yaptıklarım saçma değil. Senin böyle böbürlenmen saçma. Nınınının. Bak, bak, bak, bak. Ne yaptın, bak. Burnuma sok başımı <gülüyor> Üstat. <gülüyor> koklayarak mı değerlendirmemi bekliyorsun? İşte geldi. Tamam, tamam. Hadi bana eyvallah. Hayatta katlanamadığım tek şey varsa o da geveze kadınların toplantısıdır. Haksız sayılmazdı doğrusu. Bu kadınlar yoğun bir çay karıştırma, bisküvi ısırma, örgü örme ve çene çalma oltusundan başka bir şey değildiler benim gözümde. Yani kulağımda. Çakır hadi al arkadaşlarını da odanda oynayın güzelim. Bunlar güzelim demek. Aa, neden güzelim? Öyle olsun. Hadi gelin arkadaşlar size odamı göstereyim. Çok oyuncağın var mı? Başından başta. Sultan sen de gitsene onlarla. Gitmez teyzesi. Yabaniydir o. Öyle oturur yanımda. Neyse. Sonra açılır belki. Açılmaz. Dağlıdır. Varsa yoksa otursun, Biz somursun orada Hadi siz gidin çocuklar. Sultan sonra gelir belki. Aman Hadi. gelsin. Çok meraklıydık sanki. Kibirli şişko. Ne diyor tekerlekte dolaşıp duruyorsun? Aptal mısın? Hayır, kör. Kör mü? Körmüşsün. Bu kaç? Kör tabii. Annem söyledi, yanında bundan bahsetme dedi. İyi düşünmüş. Hatta yanımdayken hiçbir şeyden bahsetmesen daha iyi olur. He? Sana salat diyor. Şapşal şey. Sana dil çıkartıyorum ama görmüyorsun. Oyuncakların nerede? Bağırmasana aptal, sağır değil ki kör. Oyuncakların nerede Çakır? Sivrisinek ister misin Murat? Yalnız kör değil, aynı zamanda geri zekalı galiba. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Oynuyor musunuz uslu uslu? Oyun hamurum var isterseniz arkadaşlar. Aferin. Ortalığı dağıtmayın. Şu kapıyı kapatayım da gelmesin gürültünüz. Oyun hamuru mu? Aynı sıkıcı. Sen sıkıcısın da ondan. Başka oyuncağın yok mu? Hem sen ne diye oyun hamuruyla oynuyorsun ki? Yaptığın şeyi göremezsin nasıl olsa. Ama dokunabilirim. Sana da dokunayım ister misin? Şöyle suratının ortasına bir tane. Bir dene istersen. Hadi saklanmaç oynayalım. Çakır ebe olsun. Hem gözünü yummasına da gerek kalmaz. Hayır, kör oynayalım. Ebe değilim. Hadi sultan, geç sen de oyna arkadaşlarınla bakayım. Aa, ne yapıyorsunuz çocuklar? Oynuyor musunuz uslu uslu? Ortalığı dağıtmayın. <gülüyor> ha işte çekirgeler prensesi de geldi. Ne duruyorsun? Konu sana çekirgenli Ne? Sultan konuşuyor mu yani? Evet ama bir tek çekirgesiyle. Ya, uyduruyorsun. Uydurmuyorum. Annem söyledi. Yanında bundan bahsetmeyin dedi. Senin salak olduğun yolunda çok ciddi kuşkularım var Serpil. Nasıl yani? Öyle yani. Var mı kacı? O kız gerçekten de çekirgesiyle konuşabiliyor mudur sence? Hangi kız? Bugün bize gelen kız. Hani hiç konuşmuyor uf anlatmıştım ya. Tamam tamam tamam sinirlenme. Nedense çok asabi oldun son zamanlarda. Öyle dalıp dalıp gidiyorsun sonra ya. Sinirlendiğin falan yok. Hem ne dalıp dalıp gitmesinden söz ediyorsun sen. Sen neden o kadar ilgileniyorsun o kızla? O kadar da ilgilenmiyor. Hadi canım hadi saklama benden. Neyi saklamıyor? Neler saçmalıyorsun sen? Neyse canım tamam söylemek istemiyorsun anladım. Ama eninde sonunda konuşursun nasıl olsa. Bek var mı? Hop! Hadi bakayım. Gel çene. Hop! Ciğer. Nere baba? Nerede kaldın? Bu kalmışım. Geç bakalım. Dersin. Derba. Derenin takışını çeksin. Hani yüzmeyi seviyordun? Denizdeyken seviyorum. Ama böyle zorlu olunca nefret ediyorum. Nefret bile etsen spor yapman gerekiyor biliyorsun. Hem senin gibi spor yapma şansı olmayan bir sürü çocuk var. Bunun için şükretmemi beklemiyorsun herhalde değil mi baba? En çok da kulaç atmadan yüzme tahtasına tutulup... ...sırf ayak çırparak yüzmek zorunda kaldığım bölümden nefret ediyorum. Ocakları kopacak sanıyorum. Sanırım çalıştırıcınız bacak kaslarınızın daha iyi gelişebilmesi için ara sıra kollarınızı kullanmadan yüzmenizi istiyor. Biliyor musun? Kör olmak da kulaç atmadan yüzmek gibi bir şey. Nasıl? Şöyle yani. Nasıl bir yüzücü kollarını kullanmadan yüzüyünde bacaklarını daha iyi geliştirebiliyorsa, bir kör de gözlerini kullanmadan yaşamak zorunda olduğu için başka özellikler geliştirmek zorunda kalır. Bu yüzden de körler, sıklıkla kör olmayanlarda hiç bulunmayan beceriler sergilerler. Başkaları için kolay olan birçok şey onlar için zordur. Ama aynı zamanda onlar için kolay olan birçok şey başkaları için imkansızdır. Ben de saatim kolumda olmadığı için matematiğimi geliştireceğim herhalde. Nasıl yani? Şöyle yani. Saatim kolumda olmadığı için bir buçuk saatlik yüzme dersinin ne zaman biteceğini... ...kulaçlarımı sayarak hesaplamaya çalışıyorum. Şimdilik Yüzme Hocası sürekli bağırıp çağırarak aklımı karıştırıyor gerçi ama zamanla beceririm herhalde. İyi bir yöntem. Peki doğum gününde aldığımız su geçirme saate ne oldu? Öğretmen ona el er koy. Derste ikide bir saatime bakıyorum diye kızdı. Sene sonuna kadar geri vermeyecekmiş. Demek öyle. Görmüsün mü? Birçok insan birçok değişik nedenden düşmandır zaten. Oysa onun tek suçu, zamanı eşit parçalara bölmektir. Hasan isminde bir gece bekçisi tanımıştım. İşinden nefret ediyordu ama para kazanmak için yapmak değil. Neden nefret ediyordu? Gece bekçiliği o kadar kötü bir iş değil ki. Gece bekçisi dediysem öyle sokaklarda dolaşıp düdüğüyle hırsız kovalayanlardan değil. Büyük bir binada gece bekçiliği yapıyordu. Yapması gereken tek şey oturmak ve her saat başında bütün binayı dolaşıp belli yerlerdeki sayaçların düğmelerine basmaktı. Sayaç mı? Neden? Bu sayaçlar bekçi işini doğru dürüst yapıyor mu yoksa gece boyunca horul diyor mu onu kontrol etmeye yarıyordu işte. Bu adamın saatlere karşı büyük bir düşmanlığı vardı. Çünkü işini yapabilmek için sık sık saate bakması gerekiyor ve her seferinde de saati ona nefret ettiği işini hatırlatıyordu. Bu yüzden Hasan gündüz vakti bile her saate bakışında okkalı bir küfür savururdu. Hak vermemek mümkün değil. Yine de zamanla dost olan insanlar da var. Hak ettiği için hapse düşmüş bir arkadaşım vardı örneğin. Burada dört duvar arasında yaşama alanımın kısıtlandığı doğru derdi. Ama yine de bence bana daha kötü bir ceza bulmalılar. Çünkü mekanımı kısıtlıyorlar belki ama zaman yine bana kalıyor. Aylaklık edip düş kurmak için bir sürü zamanım var. İşte böyle. İnsanın zamanı olması çok güzel bir şey Çiğdem. Bak bugün pazar ve bizim de zamanımız var. Benim canım küçük bir İstanbul turu yapmak istiyor. İstersen bu arada sana saatlere ilişkin başka şeyler de anlatabilirim. Sesler programı başlar birazdan. Saat kaç? Daha dokuz buçuk. Dokuz buçuk mu? Ay, ben demin öğle niyetinde sabah namazını mı kıldım yani? Hayır canım durmuş bu saat. He, bozulmuş mu durmuş mu dedin? O saat baba yadigarıydı. <gülüyor> Çakır. Bak yüz yıllık büyük baba saati bile duruyor. Sen durmuyorsun yerinde. Üzülme Fitnat teyze. Bozulmamıştır belki. Bir iki sokak ileride bir saat tamircisi var. Ben onu götürürüm bugün. Ben de gelebilir miyim? Hayır. Neden ama? Hiç dışarı çıkmadım daha. Ay evet Ayşegül. Neden Çakır'ı da götürmüyorsun? Biz de Fitnat teyzeli kafamızı dinleriz biraz. Evdeki zayiat da azalmış olur hem. siz zayiat. Hayır olmaz. Ben tek başıma gitmek istiyorum. Dur bakayım dur dur dur. Yoksa başka bir neden mi var bizden sakladığın? Aa yok canım. Ay nereden çıkartıyorsunuz? Hem evet. ne nedeni olacakmış? Neden götürmüyorsun çocuğu o zaman bakayım? Evet neden götürmüyorsun çocuğu? Ee, e, e. Peki tamam. Yani istediğiniz gibi olsun. Madem ki yani gelmek Ama tamam, kessin şunu. Ama da meraklıymışsın dışarı çıkmaya. Hadi git, gidip yatağını topla önce. Tamam. <Gülüyor> ne haber Çakır? Ha? Atla mı gidiyoruz? <Gülüyor> Sen bir yere gitmiyorsun. Ben gidiyorum. Hayır efendim, ben de geliyorum. Hay ay ay şuna bak pek de Amrat. Aman daman pek yakışırmış ev içinde ne de. Senin bence uğraşmaktan başka işin yok mu? Bebek misin sen? He? Ne diye şu aptal teyzelerin her dediğini yapıyorsun? Dışarı çıkmak için onlara yalvaracaksın. ikimiz gizlice gidip çıkıp gidelim buradan. He? Olmaz. Buraları bilmiyorum. Kaybolurum. Ben yol gösteririm sana. Olmaz dar bu kocun. hemen. Söylesene zayiat ne demek? Ha, ee, bilmiyor musun? Şimdi zayiat, bak şimdi zayiat, şöyle bir şey. Ee, şöyle bir şey yani fil gibi bir şey. Yalnız hortumunun olacağı yerde musluk pompası var. Lavabo açmakta kullanılan bir büyük baş hayvan yani senin anlayacağın. <gülüyor> Bilmiyorsun bari uydurma. Hadi çıkın işin bittiyse gidelim artık. Tamam hemen geliyoruz. Tamam burada kal darbukacı lütfen. Ay Ayşekül teyzem senle konuştuğumu duyarsa hemen anneme söyle. Annem de kulaklarımdan çeker. Ne olsun, ana kuzusu ne olacak? Bana ana kuzusu deme. Köpek bir gün. Ay bir an yine kendi kendine konuşuyorsun Ay, sandım. E yok canım, şarkı söylüyorum. Ana kuzususun işte, ana kuzusu. Hı hı hı. Bir gitmiş, karga anlatmış. Bizimki de ona... Çıkıyor musunuz? Ay, dönerken şu vişne türü rengindeki tırnak boyasını almayı unutma Ayşegül. Şu zillelere bak. <gülüyor> Ablalar ile enişteleri para basıyor ya... ...bunlar da tırnak boyasına yatıkıyorlar. Evde bir şişe tırnak boyası var zaten. Ne gereği var yenisini almanın? Bin şişe yok babaanne. Kırk üç şişe var sadece. Ayrıca yirmi altı tane dudak boyası... ...on iki kutu... Ay sus Çakır! Belip sayar gibi ne sayıyorsun her şeyi? Aa, sayacak tabii. ...büyüyünce de para sayacak. Sizin o para Necati Bey'iniz gibi yüz tanesini cebinden çıkartacak. Necati Bey zampara değil. Değilse bile ikinizin birden alacak hali yok ya. Alır belki babaanne. İki yüzlünün tekine de Ay olsa. çok komik. Sen de yokluğumu fırsat bilip hemen Necati Bey'e koşma sakın Gül Ayşe. Yok canım hain değilim ben. Skortman'ca yarışırım. İyi olan kazanır. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Necati'nin kapma yarışı. Hem Necati Bey evde değil zaten. Ay öyle mi? Nereden biliyorsun? Ben masa örtüsünü silkelerken o da dışarı çıkıyordu. Çok da şık giyinmişse. Ay harika. Ne harika? A yani şık giyinmek harika bir şey. Bir, bir kızla buluşuyor olmasın? Yok canım buluşmuyordur. Hadi Çakır hadi çıkalım artık. Saati almadan mı gideceksin? İşte böylece ilk defa dışarı çıktım İstanbul'da. Yolda duyduğum her şeyi soruyordum teyzeme. O da beni yanına aldığına bin pişman yanıtlıyordu. Bu ses de Ayşegül Terizek. Demirci dükkanının önünden geçiyoruz. Sinemanın önü. Neyin önü? doğru ya. Sen nereden bileceksin sinemayı? Hem bilmen de gerekmiyor zaten. Saat dikkana geldi. Ne kadar güzel. Buyurun efendim. Kolay gelsin usta saatimiz çalışmıyor, onu getirdik. Tabii kızım, koy su masanın masandışını gibi bakalım Ömer var mısınız? Ah, et güzel antika bir saatmiş bu. <gülüyor> Ayret doğrusu bunlar eski topraktır, pek bulunmaz ama. Toprak mı? <gülüyor> yani, e, yani ya eski ama salam demek istedim. Ne güzel dükkânımız var. Sen göremiyorsun ki Çakır, nereden çıkardın dükkânın güzel olduğunu. Ben anladım onun ne demek istediğini. <gülüyor> Göremiyor ama girdiğinden beri ayran ayran dinliyor. Bak sana. Biliyor musun Çakır? Bütün gün dinlediğim halde ben de çok severim saat sesini. <gülüyor> saat diliğinden de iyi anlarım. Ha, saat dili Saat dili ya. İşte, iste Şurası, iste. Yine çalışıyor sizin antika. Sizi buradaki bütün saatlerden daha yaslı çıkıyorsun. <gülüyor> ne diyor biliyor musun Çakır? Ben diyor bozulmadım. Durduruldum. Durdurulmuş mu? E, kim durdurmuş ki onu? E, ben bilmem artık. O kadar da söylemiyorum. Al götür bakalım saatini kızım, bir şey yok. E şey, e, yani bugünlük burada kalsa olur mu? Ya i̇şimiz çok uzun, e, taşımayalım, yarın gelir alırız. Ne işimiz var ki Ali teyze? Canım dönerken parka uğrayacağız ya. Kalsın kalsın bakalım. Ben de böylece az biraz daha muhabbet ederim onunla. <gülüyor> Neden durdurduğumuz olduğunda söyler bakarsın ha. Kimin durdurduğunu da söyler mi? Söyler tabii, söyler. Ama benden zıcıkmaz. Sık Hadi gidelim çakır. Hayırlı işler usta. Saati sen mi takırdın Ayşe Gül teyzi? Hayır canım. Saati odurdurmuştu gerçekten. Bunu evden çıkmak için bahane olsun diye yapmıştı. Esas niyeti Gülaş'ta teyzemden gizli Necati Bey'le buluşmaktı. Ne oluyor bunlar Ayşegül teyze? Tilki tilki saatin kaç oynuyorlar? Bak iki çocuk birkaç metre mesafeyle karşılıklı duruyor. Sırayla ebeye saati soruyorlar. Ebe kafasına göre bir sayı söylüyor. Soranda o kaç dediyse o kadar adım atıyor. Kim önce diğerinin ayağına basarsa kazanıyor. Diğeri de ebe oluyor. Oo merhaba Gül Hanım. Nasılsınız? İşte bizim tilki de geldi. Anlayamadım. Boş ver sen anlamazsın. Aaa çakır. Ay Çakır'ın kusuruna bakmayın Necati Bey, hep böyle densizlik eder. Olsun canım, çocuk o. Yürüyelim biraz? <gülüyor> Yürüdük. Anlayamadığım bir şey vardı. Ayşegül teyzem Necati Bey'le buluştuğunu neden gizliyordu kardeşinden? Ona daha sonra evlilik planlarımız kesinleşince alıştıra alıştıra söyleriz olur mu? Kalbi kırılsın istemiyorum da... Ay Necati Bey her zaman ne kadar incesiniz. E, tabii yani siz nasıl isterseniz öyle olsun. Böylece eve döndük. Evde hoş bir sürpriz bekliyordu beni. Hoş geldin Çakır. Bak Sultan da burada. Sultan. Ne kadar gizemli bir yaratıktı benim için. Odamda elinde çekirgesiyle ağzını açmadan oturuyordu... ...benimle konuşması için neler vermezsin. Bak Sultan... ...bu benim sivrisinek kutum. İçinde bir sürü canlı sivrisinek var. Kutuya kulağımı dayayıp dinlediğim zaman... ...kendimi arı kovanında küçük bir ara gibi hissediyorum. İstersen sen de dinleyebilirsin. Konuşuyorlar mı peki? A Hayır, konuşmuyorlar. Ama hızırlıyorlar. Cafer konuşuyor. Sen konuşuyorsun, Cafer kim? Çekirgen. Konuşuyor demek. Hı hı. Ama ben anlayamıyorum onun söylediklerini. Şimdi konuşmuyor da ondan. Utanıyor. Sinekleri görmeden nasıl yakalıyorsun? E, vızıltılarını takip ediyorum. Senin yakaladıkların hep dişi sinekler. Öyle mi? Nereden biliyorsun? Erkekleri vızıldamaz da ondan. Çekirgelerin de dişileri cırcır cır ötmez. E, peki sen bütün bunları nereden duydun? Duymadım. Ansiklopedide okudum. <Gülüyor> okudum demek... Ne güzel. Bazen benim babam da bana kitap okuyor. Köydeyken daha çok okuldum. Şimdi pek vakti olmuyor. Her zaman da yorgun. İstersen ben sana okuyabilirim. Hadi sultan gidiyoruz artık. Artık emindim. Aşıktım sultana. Tabii onun benimle konuşmuş olduğuna kimseyi inandıramadım. Uyduruyorsun çakır. Sen yine kendi kendine konuşmuşsundur. Kuş girdi. yarasa. Ay. Canım, bir şey yapmaz. Kürdür zaten ben şimdi yakalarım onu. Baba yarasa ne? Hı. Yarasa uçan bir memeli ya da yavrularını emziren bir kuştur Çakır. Nasıl yani? Bak gözleri görmediği için yolunu çıkarttığı i̇şte. ses sinyallerinin Ay. nesnelerden yansımasını dinleyerek. Yani. Böylece bir şeye çarpmadan Ay. uçabilir. Yolunu dinleyerek buluyor öyle mi? Ay. Baba bana saate okumayı öğretir misin? Bak Çakır, bu evimdeki benim hayatımda rastladığım en gürültücük kosa saatim. Boşuna göstermeyin, onu göremez. Beni de göstermeyecektim ki zaten. Dindizecektim. Duyuyor musun Çakır? Evet, duyuyorum. Dün siz gittiğinizden beri... Ben Çakır'ın saati olmak istiyorum tak diki tak tak diye basımın Onu sana vermek zorundayım Çakır. E, tabii tabi eğrisin de istesin yanıyor. Artık mesafeleri zamanla ölçebiliyordum. Adımlarımı saymaktan çok daha iyiydi bu. Çünkü böylece çok daha keskin hesaplar yapabiliyordum. Kısa zamanda saat takmış bir yarasa gibi olmuştum. Evin içinde eskisinden çok daha rahat hareket edebilmeye başlamıştım. Bütün o kırıp dökmelerin de sonu geldi böylece.